gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihi Allahu fela mudille leh ve men yudlil fela la ilaha illallah vahdehu la abduhu ve rasuluh.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 Bugünkü sohbetimize başlamadan önce hem sizlere hem de bu dersimizi daha sonradan kayıttan dinleyecek arkadaşlara ilan etme adına şunu haber vermek istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren derneğimizin yeni binasına taşınacağız. Önümüzdeki hafta cumartesi günü kuvvetten gelecek olan misafirimiz var. Kendisi daha önceden de birçoğunuzun tanıdığı ilmi Şahsiyet Ebu Salah Muhammed Hişam Tahiri bir haftalık hatta bir haftadan kısa bir süre altı gün civarında burada Türkiye'de kalacak. Hem bizi ziyaret edecek hem derneğimizi ziyaret edecek. Bu süre içinde de e, akşamları saat sekiz buçuktan sonra takriben yatsı namazlarından sonra hafta içi cumartesi günde dahil buna... E, Dersler olacak dernek binamızda, yeni binamızda, yeni yerimizde. Okuyacağımız e, dersler fıkıh kitabı olacak. E, Şeyh Saliha'l-Ufeym'in Rahimahullah'ın Şeyh'i de olan Şeyh Sa'di'nin Türkçe'ye de birçok kitabı tercüme edilmiş bu büyük alimin bir fıkıh kitabı var. Bu kitabı daha önce başka birisiyle okumuştuk. E, hatırlarsanız kitabın ismini hatırlayan var mı aranızda? <gülüyor> kitabın ismini hatırlayan var mı arkadaşlar? Tabi o kadar güçlü ilim talebesi yok herhalde aranızda. Neydi o kitabın adı? Fıkıhta muhtasar yazılmış. Menhecus Salikin adlı fıkıh kitabıydı. Ee, bu kitabı okuyacağız. Allah nasip ederse. Onun dışında akide ile ilgili 3-4 tane e, genel dersler olacak. Bunları da şimdiden ilan edelim. Henüz bir hafta var. Bugün ayın 19'dan edersem. Önümüzdeki hafta 26'sından itibaren, 26 Cumartesi'den itibaren diğer Cuma'ya kadar... Bu program 26 Şubat'tan sonraki Cuma'ya kadar yaklaşık olarak Mart'ın 3'üne denk geliyor ya da 4'üne denk geliyor. Böyle bir program olacak. Ona şimdiden kendinizi hazırlayın. Programınızı hazırlayın. Eşlerinizi, çocuklarınızı ona göre hazırlayın. Hanımlara da yönelik olacak bu dersler. Hanımıyla gelemeyen ne yapsın etsin? Kendisi gelsin. Evde ne yapmasın? Oturup kalmasın. Bu imkanı bu fırsatı değerlendirsin. Yani kilometrelerce uzaklardan Binlerce kilometre uzaklardan Sizleri ziyarete gelen bir ilim ehli var Sizlerden hiçbir şey beklemiyor Sizlerden hiçbir karşılık beklemiyor Bizlerden hiçbir umudu yok bu manada Tek beklediği allah Teala'nın Ecri ve bizlerin bu manada Bir şeyler alıp istifade etmemiz Özellikle bu konuyu seçtim ben yani Bu kitabı seçtim Bu fıkıh kitabını seçtim çünkü aramıza yeni gelen Yeni katılan birçok arkadaş var İlmin bu bablarını Henüz tam anlamıyla Okumuş değiller. Hangi ilmin vaplarından bahsediyorum? Taharet ve salat, namaz bahisleri. Yani sahih sünnete göre veyahut da herhangi bir ehli sünnet kitaplarından, dört mezhep kitaplarından birine göre fıkh okumuş insan sayısı, arkadaş sayısı aramızda çok az. Yani bir taharet bahsi olsun, bir namaz bahsi olsun fıkha giriş, fıkha giriş konularından sayılır ve insanın güncel hayatında çokça defaatle karşılaştığı meseleler. Necasetin izale edilmesi, ortadan kaldırılması, abdestin alınması, kusunun alınması, namazın kılınışı. Her gün tekrarladığımız, her gün haşır neşir olduğumuz konular aramızda birçok arkadaş bu konularda e, bir altyapıya sahip değil. İnşallah bu da böyle bir fırsat olur. Şimdiden size bunu ilan ediyorum ki şu andan itibaren bu konularla ilgili özellikle aklınıza gelen soruları bir kenara, bir köşeye kaydedin arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani şeytan unutturuyor. Diyebiliyorsunuz ki ben bunu ne yapabilirim? Geldiğinde hoca sorarım, hatırlarım, aklıma gelir diyorsun. Ondan sonra hoca atlayıp geri dönüyor. Aradan bir ay sonra şeytan belki sen namazdayken aklına getiriveriyor. Ya bunu soracaktık hocaya. Bak hoca gitti ne biz sorabildik ne de öğrenebildik. Onun için arkadaşlar bu meselelerle alakalı ve diğer konularla alakalı soracağınız soruları bir kenara bir köşeye kaydedin. Bunu ilan ettikten, bunu haber verdikten sonra kalmış olduğumuz, duraklamış olduğumuz yere tekrardan dönebiliriz. Hepinizin bildiği üzere Muhammed İbn Abdülhahab Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı Risalesini okumaya, onu anlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki e, bab başlığımız Allah-u Teala'nın şu buyruğu olacak. Babun, kavlullah-ı Teala, فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا C'ala lahu şurakâ fî ayeti kerimesi. A'raf suresinin 190. ayeti oluyor bu. Bu ayeti kerime ile ilgili olarak ilim ehli müfessirler ihtilaf etmişler. Yani ayetin kimi kastettiği, kimleri kastettiği ile alakalı. bir grup alim demiş ki bu ayette kastedilenler Adem ve Havva'dır. Adem ve Havva'dır. Birçok alimde, bir grup alimde demişler ki hayır bu ayette kastedilen Adem Aleyhisselam'la Havva değildir. İnsanlığın kendisi kastedilmektedir. Yani tür olarak insanlık kastedilmektedir. Yoksa bu ayette az sonra okuyacağız anlayacaksınız manasını. İçer, ayetin içerdiği manayı Adem Aleyhisselam'a nispet etmek e, peygamberlik makamına yakışmaz. Zira ayeti kerimede e, şikten bahsediliyor. Allahu Teala'ya ortak edinmekten bahsediliyor. Böyle bir peygamberin Allahu Teala'ya ortak edinmesi, ortak koşması uzak bir ihtimaldir. Peygamberler bunlardan, bu tür e, e, günahlardan münezzehtir, uzaktır. Bu sebeple arkadaşlar, bizler ilim ehlinden hasan Basri'nin, İbnül Kayyim'in, Ondan sonra e, i̇bn Kesir'in İbnül Arabi, rahimahullah. Biliyorsunuz bir i̇bn Arabi var, vahdet-i Bir de İbnul Arabi, eliflamlı olan İbnül Arabi var. E, büyük hadis alimlerinden aynı zamanda kendisi. E, i̇bn Hazm'ın görüşü olan, yine muasırlardan Şeyh Emin Şankiti, Şeyh Sa'di, rahimahullah. Şeyh Salih Sala'l-Uteymi'nin görüşü olan, görüşü tercih edeceğiz. O da bu ayette kastedilenlerin, Adem aleyhisselam ve Hava aleyhisselamın olmadığı görüşü. Tabii bu ayeti anlamak için Arap suresi 190. ayeti anlamak için ayetin bir önceki ayetten bir önceki ayete dönmemiz gerekiyor. Oradan gelerek bu ayeti anlamamız gerekiyor. Allah Teala buyuruyor ki Arap suresinin 189. ayetinde diyor ki: "Huwwali khalaqa huwwali khalaqaum min nefsimu wahida". O Allah'tır ki sizi tek bir neyden yarattı, nefisten yarattı. Buradaki nefis kelimesinden doğan manasından doğan ihtilaf sebebiyle tefsir alimleri bu ayetten sonraki gelen 190. ayete mana vermede ihtilafa düşmüşler. Nefis kelimesi buradaki nefis kelimesi tür manasında, cins manasında olan bir manaya gelmekte. Yani Allah Teala sizleri tek bir türden yarattı. Yoksa ayetin tek bir nefisten yarattı olarak manasını Adem Aleyhisselam'a ne yapmıyoruz? döndürmüyoruz. Yani tür olarak, insanlık olarak tek bir türünüz var. Sizi bu şekilde bu türden yarattı. Ve cele minha zawcaha. Ve bu türden de eşini yine bu türden yarattı. Bu bu şekil üzerine, bu evsaf üzerine yarattı. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Laqat mennallahu alel mu'minina izba'at fehim rasulan min enfusihim." nefis kelimesini Allah Teala burada yine kullanıyor. Diyor ki Allah Teala müminlere kendi nefislerinden bir peygamber göndererek ne yaptı? Lütufta bulundu. Ne demek kendi nefislerinden bir peygamber göndermesi? Kendi Cinden. cinsinden. Yani kendileri gibi olan insan olan, aynı türden olan bir peygamber göndererek onun konuşmasını anladıkları, sokaklarda yürüyen, hastalanan onlar gibi bir beşer olan türden Aynı türden bir peygamber göndererek Allahu Teala insanlara ne yaptı? Büyük bir lütufta bulundu. Çünkü neden büyük bir lütufta bulundu? Bu peygamber hal ve hareketleriyle, bütün ahlakıyla oturup kalkmasıyla, yürüyüşüyle ne yaptı? Bütün insanlığa örnek oldu. Bunun örnek olması kitaplardan okunarak yahut da böyle yazılı olarak görmeden, insanların muşahede etmeden örnek olmasından daha farklıdır, değil mi? İşte o zaman ayete dönersek arkadaşlar nefis kelimesi Huvallezî halakakum min nefsin vahide Allah Teala sizleri tek bir nefisten yarattı. Yani tek bir tür olarak yarattı. İnsanlık türü belli. Vasıfları belli. Şekilleri belli, değil mi? Yani insan dendiği zaman akla kör de olsa insan, sonradan da kör olmuş olsa ya hiç görmemiş olsa hemen hemen aklına tek birine gelir. Bir varlık gelir, değil mi? Çeşit çeşit değil ama mesela bitki dendiği zaman veyahut da işte ne diyelim? Ee, başka bir alem dendiği zaman, hayvan kelimesi dendiği zaman, akla bir sürü ne gelebiliyor? Suret, şekil gelebiliyor. Ama insanlık olarak insanlığın türü belli arkadaşlar. Ve ceala minhe zevcehâ liyeskuna ileyha. Bu nefisten, bu türden de ne yaptı allah Teala? Eşini yarattı. Hepinizin bildiği üzere, malumu olduğu üzere insanlık hem erkek olarak hem de onun eşi olarak ne yapıldı? Dişisi olarak yaratıldı. Diyor ki allah Teala, bu eşi biz niye yarattık? Liyeskuna ileyhâ. Bu nefis ona ne yapsın? Onda sükûnet bulsun diye. Yani kadınla erkeğin birbirine tamamlayıcı özelliği var bu manada. Erkek kendi eşinde ve kadın da kendi eşinde ne buluyor arkadaşlar? Bir sükûnet, bir huzur, bir rahatlık buluyor. Felemme <Sessizlik> tegâşşâhâ. Bu ayette tegâşşâh kelimesi arkadaşlar. Örtmek, dürümek manasına geliyor ama bu, bu yani genel manada. Bu ayette ise bu tür yani nefis eşine ilişkiye girdiğinde müfessirlerin çoğu burada ne yapıyorlar? Nefis kelimesini tür değil de Adem aleyhisselam olarak açıkladıkları için diyorlar ki Adem Havva ile ne yaptığında, ilişkiye girdiğinde, onun üzüne, üzerine örttüğünde Tabii allah Teala'nın kullandığı ifade şeriat dediğinde bakın. Kur'an'da ve sünnette. Yani e, insanlar anla, anlayacak bir makamdaysa ilişki, cinsel ilişki ifade edilirken, cima ifade edilirken bu tür kinayelerle ifade edilmiş. Tegaşa denmiş. Bu şekilde tegaşa denmiş. Ama bizim seçmiş olduğumuz görüş ve tefsir alimlerinin birçoğunun da seçmiş olduğu görüşe göre neydi? Yani bu nefis, bu tür, insanlık türü Diğer ondan yaratılmış eşiyle ilişkiye girdiğinde bu eş ne yapar? allah Teala'nın da buradaki deyimiyle حَمَلَتْ حَمْلًا حَف۪يْفًا حَمَلَتْ حَمْلًا حَف۪يْفًا Hafif bir şekilde hamile kalır. Diyor ki ilim ehli, Kur'an-ı Kerim'in de ispat ettiği üzere kadının hamileliğinin ilk ayları nasıl geçer arkadaşlar? Hafif geçer. Bugün tıp da bunu ne yapıyor zaten? Yani vaka da bunu gösteriyor. Yani kadın ilk aylarında hemen hemen bir şey hissetmez bile. Hamilelik ayları ilerlediğinde kadının sıkıntıları, dertleri, zorlukları, hamileliğin zorlukları onun vücuduna daha çok etki etmeye başlar. İşte o tür, erkek olan, insanlık e, türü. Kadına ne yapınca, ilişkiye girince, kadın ne yaptı diyor allah Teala? Hamile kaldı, gebe kaldı, gebe kaldı, hafif bir şekilde. Ve bu gebelik döneminin o hafif olan kısmı, kolay olan kısmı geçince... Falenma ne geldi? Ağırlık dönemi geldi. Gebeliğin daha ağır olduğu, daha çetin olduğu dönem geldi ve bu dönemde Falenma azgalet davulllaha rabbehuma Bu erkek ve bu bayan ne yaptı? Rablerine dua ettiler. Yani doğuma yaklaşılıyor arkadaşlar. Ve dediler ki Rablerine, "Le Sen eğer bizlere Eli ayağı düzgün, sağlıklı bir, çocuk verirsen, çocuk nasip edersen, لَنَكُونَنَّ <gülüyor> مِنَشْشَاكِرِينَ Bizler sana ey Rabbimiz ne olacağız? Şükredenlerden olacağız dediler. Dikkat ederseniz, nefis kelimesinin üzerinde çok duruyorum ki, olayın daha iyi anlaşılmasını istediğimden dolayı, sebebiyle. Yani buradaki nefis kelimesini Adem aleyhisselam ve eşine döndürdüğünüz zaman, 190. ayeti otomatikman kime hamletmiş oluyorsunuz? Adem ve... Havva Aleyh, Aleyhisselam'a hamletmiş oluyorsunuz. Atfetmiş oluyorsunuz. Onu bu şekilde açıklamış oluyorsunuz. Şayet onu da bu şekilde açıkladığınız zaman Adem Aleyhisselam'a şirke düşmekle ne yapmış oluyorsunuz? Hmm. İtham etmiş oluyorsunuz. Az sonra Şeyh Sallal-i Rahimahullah 7 vecih ile bunu reddedecek. Bazı ilim ehli bu 7 vecih'e farklı vecihler, farklı e, başlıklar katıyor. Bunu ona kadar biz ulaştırdık. Bu 10 sebepten dolayı Adem Aleyhisselam'ın bu ayette Adem'in ve Havva'nın kastedilmesine arkadaşlar mümkün değil. Burada insanlık türü. Ve özellikle de müşrikler. Çünkü Araf suresinin 189'unu bu şekilde okuduk. 190 okuyacağız. 191 ve 192 ve 193. ayetleri okuduğunuzda ortaya tamamen vuduh olarak, açıklık olarak çıkan şey şu. Bu ayetten kast kastedilenler kimler arkadaşlar? Müşrikler. Allah-u Teala'ya çocuklarında ortak koşanlar. Bunların sınıflarını da açıklayacağız sonra. Sonra Allah-u Teala diyor ki فَلَمَّا huma صَالِحًا <gülüyor> Allah-u Teala onların bu dualarına karşılık olarak, icabet ederek onlara salih bir çocuk, sağlam bir çocuk verdiğinde ce'alâ <gülüyor> ne, ne yaptılar? ce'alâ lehu şurekâ allah Ortaklar edindiler. Bakın tek bir ortak demiyor. Ortaklar edindiler. Fîmâ âtâhumâ. <gülüyor> Allah-u Teala'nın onlara verdiği bu çocukta o çocuk hususunda Allah-u Teala'ya bir sürü neler yaptılar? Ortaklar edindiler. Ortaklar koştular. Şimdi peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Yani bir insan Nasıl olur da allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu, kendilerine vermiş olduğu çocuk konusunda allah Teala'ya ortaklar edinirler veyahut da şirke düşer insan? Birçok surette, birçok şekilde insan şirke düşebilir. İlim ehlinin dediği gibi kimi zaman, kimi zaman bu şirk büyük şirk olur, kimi zaman bu ne olur? Küçük şirk olur. Bugün de bunun vakada güncelde... Ee, nasıl tezahür ettiğini görüp müşahede edebiliyoruz. Mekkeli müşriklerde de bu varmış. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra yakın çağlara kadar Medine'de de buna benzer adetler varmış. Yani insanlar çocukları olmadıkları zaman salih olarak iddia ettikleri, veli olarak iddia ettikleri bir kimsenin kabrine gider. O kabrin kendilerine çocuk vereceğine inanırlarmış. O kabirdekinin kendilerine çocuk vermesi için ona doğada bulunurlar, dua teveccühünde bulunurlar. O kabirin etrafında dönerler, tavaf ederlermiş. Ben de öğrencilik yıllarımda bulunduğum bazı ülkelerde, öğrencilik yıllarımda başka ülkelerden gelen arkadaş ve kardeşlerimizden bu tarz şeyleri duyuyordum. Diyorlardı ki işte bizim ülkemizde de eğer çocuk olmaz ise yahut uzun süre sonra, uzun zaman sonra Allah-u Teala çocuk verdiyse o aileye hemen o çocuğu alırlardı falanca kişinin türbesine, kabrine götürürler. Onun etrafında döndürürlerdi diye bizlere söylerlerdi. Ee, yani biz buna inanmakta güçlük çekerdik ama aynı şeyin bu memlekette de bizim ülkemizde de yapıldığını bazı tarikat ve tasavvuf e, tarikatların, e, liderleri tarafından, şeyhleri tarafından muritlerine bunun tavsiye edildiği, çocukları olmayanlara falancak kişinin türbesine gidin, orada dönün. Yahut da çocuğunuz olduktan sonra sağ salim olmasını istiyorsanız, sağlıklı kalmasını istiyorsanız gidin falanca kimsenin türbesinde o çocuğu döndürün diye tavsiye ve nasihatlerde bulunduğunu ben bizatihi kendim ne yaptım duydum. İşte bu tür suretlerde insanlar ne yapmakta arkadaşlar? allah Teala kendilerine salih, salim, elaya düzgün bir çocuk verdiğinde yahut vermesi için insanlar gidip türbelerde, kabirlerde Allah-u Teala'ya ne yapmaktalar? Ortak koşmaktalar var. Kimileri de var ki arkadaşlar çocuğun sağlıklı doğmasını çocuğun dünyaya gelirken elinin ayağının düzgün olmasını asıl müsebbip olan Allahu Teala'ya değil de hastanenin mesela çok güzel olduğuna yahut doktorun çok bilgili olduğuna, tecrübeli olduğuna yahut hemşirenin ebenin çok tecrübeli bir kimse olduğuna bağlayarak asıl müsebbibi Allah olan bu işlerin Allah-u Teala'nın bir dilemesi olarak bir lütfu olarak çocuğun sağlıklı doğması değil de az önce saymış olduğumuz sebeplere ırca ettirmeleri döndürmeleri onların da küçük şirke düşmesine ne yapmaktadır arkadaşlar sebep olmaktadır. Bu da küçük şirktir yani bir insan ya işte gittik hastane çok güzeldi adamlar yıllarını vermişler doktor da çok iyiydi tecrübeliydi. Çocuk çocuğun eli ayağı düzgün oldu elhamdülillah demesi de arkadaşlar neye girer diyor eli Bu da küçük şirk'e girer. Demek ki Allah arkadaşlar bu ayeti kerimede kendilerini Allah Teala salih bir çocuk verdikten sonra yani el ayağı düzgün, sağlam, sakat olmayan allah Teala'nın kendilerine çocuk verdikten sonra ortaklar edindiler diye ifade edilen kimseler, kimselerin kim olmadıklarını öğrendik. Adem ve Havva aleyhisselam olmadıklarını öğrendik. Burada kastedilenlerin tür olarak insanlık türü olduğunu, insanlık cinsi olduğunu ne yaptık? Bilmiş olduk. Az sonra bunu tafsilli olarak ne yapacağız? Sizlere tekrardan getirip sunacağız. Müellif Rahimahullah devamlı diyor ki İbn-i Hazm İttefakû alâ tahrimi kulli ismin kulli ismin muabbedin ligayrillâh ki abdi amr ve abdil ka'be ve mâ eşbehe zâlik. i̇bn Hazm Rahimahullah bizlere bir icma naklediyor alimlerden. Diyor ki alimler Allah'tan başkasına izafe edilen abd kelimesiyle başlayıp Allah-u Teala'dan başkasına izafe edilen, tamlanan, bütün isimlerin haram olduğuna dair ilim ehli ittifak etmiştir, diyor. Ne gibi? Ki abd Amr, Amr'ın abd'ı, Amr'ın kulu gibi, ve Abdil Ka'be, Ka'be'nin kulu gibi, isimlerin haram olduğu konusunda ilim ehli ne yapmıştır, diyor İbn Hazim bize? İcma etmiştir, onların icmasını naklediyor. Ve ma zalik. Buna benzeyen isimler de var, tabi. Bugün hala var. Mesela abd Nebi, Tam Bu isim Pakistan gibi Hindistan gibi yerlerde hala kullanılmakta. Abdun Nabi ismi kullanılıyor. Veya Şiilerin olmuş olduğu birçok topraklarda da Abdül Hüseyin diyor. Hüseyin, Abdül Ali, Abdülvali. diyorlar mesela. Ve Abdül Velid derken onu kimi kastediyorlar? Ali'yi kastediyorlar. Bu tür isimlerin hepsi ilmehlinin icmasıyla nedir arkadaşlar? Haramdır. Müellif Rahimahullah bunu niye burada nakletti bize, niye zikretti? i̇bn Hazm'ın bu görüşünü niye zikretti bize? Çünkü az sonra rivayet var i̇bn Abbas'tan. Zayıf bir rivayet, sahih olmayan bir rivayet. Araf suresinin 190. ayetinin ayetinde ilgili olan kimselerin Adem ve Havva olduğu ile alakalı bir rivayet. Rivayete göre, bu zayıf olan rivayete göre şeytan Havva'ya geliyor, Adem Aleyhisselam'a geliyor... Tabii çocukları olup düşüyor. Çocuklar olup düşüyor. Üçüncüsünde geliyor diyor ki: "Senin karnında rivayete göre keçi boynuzu olan, keçi boynuzuna be benzeyen boynuzlu bir çocuk yapacağım. Yani hamile kaldığında çocuğu bu şekle sokacağım. Bu boynuzları ile senin karnını yaracak ve dışarı çıkacak. Eğer böyle olmasını istemiyorsan bu çocuğun adını Abdul Haris koy diyor. Haris'ten maksat buradaki şeytanın kendisi yani şeytanın kulu koy diyor." Tabi onlar da rivayete göre çocukları sağ salim doğsun, sağlıklı doğsun diye ne yapıyor? Çocuklarının adını Abdul Haris koyuyor. Haris'in kulu, şeytanın kulu diye. Buna binaen şeytan da onlara verdiği sözü tutarak çocuk ne yapmış oluyor? Sağlıklı olarak doğmuş oluyor. Akabinde de diyorlar, bu ayet indi. Allah Teala onlara çocuğu verdiğinde onlar ne yaptılar Allah Teala'ya bu çocuk hakkında neler koştular? ortaklar koştular. Dikkat edin arkadaşlar. Rivayet olan bu Adem aleyhisselam ve Havva ile ilgili olduğunu iddia ettiği, iddia ettikleri rivayet ile ayetin örtüşmeyen bir kısmı var. İlk olarak baktığınız zaman. Ayette diyor ki mesela allah Teala'nın kendilerine vermiş olduğu çocuklar hakkında allah Teala'ya ne yaptılar? Birçok ortaklar koştular. Halbuki rivayete göre, kısaya göre Zayıf olmasına rağmen Adem ve Havva'nın iddia edildiğine göre ortak koştuğu burada kim var ancak şeytan var tek bir tane. Demek ki ilk bakışta bile biraz insan teemmül edip düşündüğü zaman görüyor ki iddia olduğu söylenen ve ispat edilmeye çalışılan bu rivayet ile ayetin neyi uymuyor arkadaşlar? Manalar birbirine uymuyor. Çünkü burada yani nihayetinde Varsayarak kabul etsek bile hava Kabul etmiş olsa, şeytana itaat etmiş olsa Şeytanı işitip ona itaat etmiş olsa Burada ortak koştuğu tek bir kişi olur. O da kim? Şeytan. Burada kendisine allah Teala'ya Koşulan ortaklar yok bu kısada. Ama ayette bahsedilen allah Teala'ya koşulan bir sürü neler var? Ortaklar var. Bunlardan kast kimler arkadaşlar? Müşrikler. Çünkü onlar allah Teala'nın Kendilerine vermiş olduğu çocuklar hakkında ne yapıyorlar? Bir sürü veliyi bir sürü türbeyi, bir sürü kabiri ne yapıyorlar? Allah Teala'ya ortak koşuyorlar. Ve Allah Teala da onlara ne yapıyor bunu? Zikre diyor, bunu söylüyor. İşte Müellif rahimeullah da o kıssaya binaen İbn Hazm'ın bu sözünü naklediyor bize. Diyor ki ittifaqu ala tahrimi kullismin muabbad liğayrillah. "Abd" kelimesiyle başlayıp Allah'a izafe edilmeyen bütün isimlerin haram olduğu konusunda ilim ehli ittifak etmiştir diye İbn Hazm abd kelimesiyle başlayıp Allah'a izafe edilmeyen ardından Allah lafzı gelmeyen yahut Allah'ın sıfatlarından bir sıfat gelmeyen isimlerinden pardon isimlerinden bir isim gelmeyen tamlamaların haram olduğunu söylüyorlar. Yani Abdullah helal, Abdurrahman helal. Ama Abdu, Amr Amr'ın kulu Abdü Hüseyin, Abdü Nebi bunlar ne arkadaşlar? Bunlar haram olan şeyler ve caiz olmayan şeyler hükmü de büyük şirkte olabilir, küçük şirkte olabilir. Şayet Abdün Nebi olarak isimlendiren adam çocuğunu gerçekten bu nebi olan peygamberin o çocuğun ilahi olduğunu, ibadetlere layık olduğunu inanıp da tesmiye ediyorsa, isimlendiriyorsa ilim ehli diyor ki bu büyük şirkettir. Ama sadece tesmiye olarak isimlendirip yani cahilce bir davranışta bulunuyorsa diyorlar ki bu nedir arkadaşlar? Küçük şirk. İbn azam'ın sözünde Şöyle bir istisna var. Haşa Abdülmuttalip ya da haşa Abdelmuttalip. İki türlü okuyabilirsin Nahir kural olarak. Tabii ma gelirse. Ma ha haşa'nın başına ma gelirse. Haşa Abdülmuttalip Abdülmuttalip kelimesi bundan müstesnadır diyor İbn Hazm. Yani Abdülmuttalip kelimesi ismi konulabilir. Görüşüne sahip. İbn-i Hazm. Ne demek Abdülmuttalip? Muttalip'in kölesi. Muttalip'in kulu. Muttalip kim arkadaşlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi arkadaşlar. Nebis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi. Evet. Amcasının adı Ebu Talip. Ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi muttalibin yanında kalıyor. Bu da amcası zannedersem. Medine'de yaşıyorlar. Bunu da fayda babından zikredelim. Uzun süre Medine'de yaşıyorlar. Halbuki Mekkeliler. Mekke'ye geldiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesini Muttalib'in yanında görüyorlar. Onu onun kölesi zannediyorlar. Halbuki onun yeğeni yahut da dedesi. Uzaktan gördüklerinde Mekke'de diyorlar ki aa bu da Muttalib'in neyi? Kölesi. Yani burada bir tesmiye isimlendirme yok. Ve adamın ismi o şekilde ne yapıyor artık? Abdülmuttalip olarak kalıyor. İbn Hazm da diyor ki, yine Allah ve Allah'ın isimlerinden başka diğer isimlere izafe edilen bütün abd kelimelerinin geçtiği isimlerin hepsi haramdır. Ancak Abdülmuttalip hariç diyor. Tabi bu tartışılır. ilim ehli tarafından tartışılmış bir husus, bir konu. İbn Hazm ve İbn Hazm gibi düşünen ilim ehlinin Böyle düşünmesinin bazı sebepleri var. Onlar bazı dayanaklara, delillere dayanıyorlar. Ancak o delillerin istidlalinde ne var arkadaşlar? İşkel var, problem var. Bazı ilim ehlini yapmış bunları ortaya koyarak İbn Hazm'ın bu görüşünde ona katılmamış. Doğru olan görüş de bu inşallah. Mesela İbn Hazm ve İbn Hazm gibi düşünen bu konuda Abdulmuttalib isminin caiz olduğunu düşünen kimseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle bir sihir okuduğunu söylüyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Enen Nebiyun la kethib. Ana Abdil Muttalib." Yalan yoktur. Ben bir peygamberim. Ben Abdul Muttalib'in neyiyim? Oğluyum. Yani torunuyum. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Şayet Abdul Muttalib ismi diyorlar, caiz olmayan bir isim ol, ol şey, caiz olmayan bir isim olsaydı, yasaklanan bir isim olsaydı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ismini yapmazdı." diyorlar. Zikretmezdi diyorlar. Yani i̇bn Hazm ve i̇bn Hazm gibi düşünenler bu delili getiriyorlar. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam şiir okumuş. Diyor ki enen nebiyyü la kezib enebnü abdilmuttalib. Bir Yine başka getirdikleri bir delil. Diyorlar ki sahabeden Abdülmuttalib, İbn-i Rabia, İbn-i Harif, İbn-i Abdülmuttalib adında bir kimse vardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın ismini, bu sahabenin ismini değiştirmedi diyorlar. Abdülmuttalib. Bugün Türkiye'de de var arkadaşlar. Abdülmuttalip isimli insanlar. Yani bu ihtilafı iyi ezberleyin. i̇bn Hazm'a göre o isim caiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki ismi Abdülmuttalip olan sahabenin adını ne yapmamış? Peki. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasak olan birçok ismini yapmış, Peki. değiştirmiş. Dayandıkları ne var? Böyle iki tane buna benzer deliller var. Buna katılmayan alimler diyorlar ki cevap olarak, cevap niteliğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar okuduğu şiirde bu ismi birisine verme, birisini isimlendirme yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi bu isimle isimlenmiş, ölmüş, gitmiş bu adam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin bu adam olduğunu haber veriyor. Burada bir ne var? İhbar var. Haber verme babından. Yine Buhari'de Aleyhissalatu vesselam Abdü Menaf ben-u Abdi Menaf. Menaf'ın kulu oğulları. ifadesini kullanıyor. Böyle kabile de var. Abdu Menaf. Menaf'ın köleleri diye kabile var yani. Kulları. Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi de kullanmış. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İhbar babından, haber babından bunu kullanıyor. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam inşa babından birisine isim verme adına bir doğan çocuğu isimlendirme adına bu ismini yapmamış hiçbir zaman. Kullanmamış, isimlendirmemiş. Sahabenin ismine gelince, yani onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ismini değiştirmediği bahsine gelince diyorlar ki ki bunu İbni Abdülber Rahimehullah, İstiyab adlı kitabında da zikrediyor. İstiyab sahabelerin Tanıtıldığı, sahabelerin biyografilerinin olduğu, tercemelerinin olduğu bir kitap. İbn-i Abdülber diyor ki, sahabeden, bu sahabenin isminde Abdul i̇bn İbnu Rabia, İbnül i İbn-i Abdülmuttalib ismine gelince diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin ismini ne yapmadı diyor, değiştirmedi. İbn-i Hacer rahimahullah, İshabe kitabında, el isabe kitabında diyor ki, fihada <fî hâdâ> nazar İbn Abdülberr'in sözünde ne vardır? Bir nazar vardır. Yani bakılması gerekir bu söze. Bu sözü bu söze ne yapılmaz? Bu söze e, kabul edil bu sözü kabul edemeyiz diyor. Çünkü diyor ki fe <fî> inne Zübeyr İbn Bekkar min a'la min a'la min nas bir Kureş ve Meşhur bir tarihçi var. Özellikle Kureş kabilesi ve Kureş'in soyu ve şeceresiyle ilgilenen bir tarihçi. İbn Hacer diyor ki bu tarihçi bu sahabenin adını zikrederken Abdülmuttalip olarak zikretmiyor. Ne olarak zikrediyor? Muttalip olarak zikrediyor. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdülmuttalip adında duyduğu bir sahabesi yoktu bu tarihçiye göre. Bu sahabenin adı neydi? Muttalip'ti. O, bu sebeple de bu ismin değişmesine gerek yoktu. Buna hacet duyulmamıştı. Yani İbn Hacer buna cevap olarak diyor ki, bu sahabenin adı bir kere biz kabul etmiyoruz Abdul Muttalib olduğunu. Bu sahabenin adı nedir? Muttalib'tir. Çünkü ünlü meşhur Kureyş kabilesinin tarih tarihçisi olan, yani o, o, o, o kavme mensup olan insanları en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi olan Zübeyr bin Bekkar bu sahabenin adını zikrederken Abdul Muttalib olarak zikretmiyor. Ne olarak zikrediyor? Muttalib olarak zikrediyor. Demek ki arkadaşlar Bizler de diyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeden Mutalip adında birisinin adını değiştirmeye ihtiyaç duymadı. Çünkü bu sahabenin adı ne değildi? Abdülmuttalip değildi, Muttalip'ti. Bütün bu getirdiğimiz sözlerden sonra diyoruz ki Abdülmuttalip isminin koyulması da diğer isimlerin koyulması gibi ne değildir? Caiz değildir. Burada İbn Hazm'ın bu manadaki görüşüne ne yapmıyoruz? katılmıyoruz. Az önce bahsetmiş olduğumuz rivayete gelelim. Bu rivayet İbn Abbas'tan olunuyor. Diyor ki: "Lamma tağaşaha Adem" az önceki 190. ayeti tefsir ediyor. Bu rivayet ki zayıf rivayet. Yine fayda babından söylüyorum. İbn Abbas'ın bunun aksine bunun aksini söyleyen rivayetleri de var. Kendisinden onunla rivayetler. İbn Abbas diyor ki: "Lamma tağaşaha Adem, Adem diyor Havva ile İlişkiye girdiğinde, cima ettiğinde hamelet. Hava ne yaptı? Hamile kaldı. Gebe kaldı. Fe <gülüyor> iblis, Şeytan bunlara geldi, yaklaştı. Fe inni sahibukum el-lezi minel cennâ. Şeytan bunlara gelerek dedi ki ben sizi cennetten çıkaran dostunuzum, eski dostunuzum. Şimdi rivayetin <gülüyor> nekâretine, zayıflığına işaret eden, tabi sened olarak zaten Rivayet zayıf, inkıta var. Ondan sonra birçok problemi var hadisinin, senet olarak. Metin olarak da bakın, yani şeytanın sözüne bakın. Diyor ki ben sizi cennetten çıkaran eski dostunuz. Yani daha önceden şeytan bir hataya düşürmüş olduğu bir kimseyi, bu cümle bu cümleleri bir kimseye, bu cümleleri kurarak yaklaşır mı? Yani ne, eğer bu cümleleri kurarak yaklaşırsa baştan ne yapar zaten? Kaybeder. Diyor ki ben sizin sizi cennetten çıkaran eski dostunuz iblisim. Ve tuti'a ni evle ec'alenne lahu karney ibil. Ya bana diyor itaat edersiniz. Size az sonra söyleyeceğim hususta. Ya da diyor bu çocuğa keçinin boynuzu gibi iki tane boynuz koyarım. Bu da üçüncü problem arkadaşlar. Yani bir peygamber ve peygamberin hanımı Nasıl olur da Allah Teala'nın hususiyetlerinden olan bir konuda şeytanın bu tehdidine inanıp kanabilirler. Değil mi? Yani Allah Teala'nın rububiyetiyle alakalı. Kalk edecek. Allah Teala yaratacak bunu. Onu boynuzlu mu yaratacak, boynuzsuz mu yaratacak? Nasıl yaratacağını Allah Teala bilir. Şeytanın bu konuda bir dakili yok. Feyakhrucu min batni ki faysukkuhu ve laf'alanna diyor ki havaya ve bu bu çocuk boynuzlarıyla karnını yaracak. Senin karnından dışarı çıkacak. Ben diyor, bunu yapacağım, göreceksiniz. Yuhavvifuhuma ve onları korkutuyor. Abdel Harif Diyor ki, bu çocuğu ne olarak isimlendirin? Haris'in abdi, kulu olarak isimlendirin. Fe ebeyâ en yutî'âh. Israrla, Adem ve Havvâ ne yapıyor? Kabul etmiyor bunu. Hayır diyorlar. Fekaraca meyyite. Ve çocuk ölü olarak ne yapıyor? Doğuyor. Sımmı hamelet. Sonra Havvâ yine hamile, gebe kalıyor. Fateh uma fethkara luma fadrak uma İblis aynı şeyleri onlara hatırlatıp söylüyor. Diyor ki, rivayete göre bu zayıf rivayete göre ve çocuklarının sevgisi diyor ağır bastı. Fesen meya u Abdel ve çocuklarını ne olarak simlendirdiler? Abdel Harif. Yani şeytanın neyi Kulu, Kulu olarak simlendirdiler. Ve özellikle kavluhu işte diyor Allahü Teala'nın tefsiri de şu ayetinin tefsiri de böyledir diyor bu rivayette. Bu zayıf olan rivayette. O ikisi çocuk Allah-u Teala'ya ne yaptılar? Ortaklar edindiler. <gülüyor> allah Allahu Teala'nın kendilerine verdiği çocukla çocuk hakkında ne yaptılar? Birçok ortakları Allah-u Teala'ya ortak koştular. Ayetini de bunun peşinden oku. Bu rivayet dediğimiz gibi arkadaşlar nedir? Zayıf bir rivayettir. İtimat edilmeyen bir rivayettir. Ve bu kıssanın batıl olduğuna dair Şeyh Salal El-Oeymin burada 7 veci, 7 tane sebep, yedi yönden bu kıssanın zayıf olduğunu nakletmiş. Diyor ki ilk olarak ennehu leysa fi zalike haberun sahihun anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İlk olarak nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak bu ayet Adem ile hava il Havva ile alakalıdır diye sahih bir rivayet peygamberden yoktur. Yani bir kere bu rivayetlerin hepsi nedir arkadaşlar? Zayıftır. Rivayet olarak bize getirilen şeylerin hepsinin senedi zayıftır. İkinci olarak diyor ki اَنَّ الْاَنْبِيَا مَأْصُومُونَ مِنَ الشِّرْكِ بِالتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ Bizler biliyoruz ki peygamberler alimlerin ittifakıyla şirk, şirke düşmekten nedir? Masumdurlar, korunmuşturlar. Tasavvur edemeyiz peygamberlerden bir peygamberin Allah Teala'ya ortak koştuğunu, şirke düştüğünü. Masumdurlar onlar. Hatta Şeyhülislam İbn Teymiyen'in dedesi kim o? Kim o Şeyhülislam İbn Teymiyen'in dedesi? El Mecd İbn Teymiye. El Mecd İbn Teymiye Şeyhülislam İbn Teymiyen'in dedesi bu. Muntaka kitabının müellifi rahimeullah. Yani Şeyhülislam İbn Teymiyen'in dedesi de çok meşhur aslında. Alim ve ilim ehlinden gelen bir zaten daha çocukken dedesinden babasından elim almış bir kimse. <gülüyor> o da diyor ki ve kezalikel kebairu masumun menha Büyük günahlar konusunda da diyor. Mecid el -Mecid Teymiye, peygamberler nedir diyor? <gülüyor> Masumdurlar diyor. Yani ikinci olarak diyoruz ki peygamberler şirke düşmekten nedir? Masumdurlar. Üçüncü olarak diyoruz ki Şefaat hadisinde biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz arkadaşlar, insanların mahşerde hesabın görülmesi için, mizanın kurulması için peygamberlere gidecekleri ve peygamberlerden şefaat talep edeceklerini ne yaptık biz? Öğrendik, gördük değil mi? Adem Aleyhisselam'a geldiğinde Adem Aleyhisselam onlara ne diyecek? Mazeret sunacak. Ve diyecek ki ben ne yaptım? Yasaklanan ağaçtan meyve yedim. Diyor ki Şeyh Sallal Hüseyin. Şayet Adem Aleyhisselam bundan daha büyük bir günah olan şirk işlemiş olsaydı çünkü cennette ağaç yedi Allah'a isyan etti. Bu bir günah. Burada iddia edildiği söylenen şirk şirk iddia edildiği iddia edilen Adem Aleyhisselam'ın düştüğü iddia edilen şirk onun hakkında sabit olsaydı cennette yasaklanmış ağaca yaklaşmadan önce Adem önce neyi söylerdi insanlara? Ben Hata ettim daha önceden böyle bir şirkete düşmüştüm. Ben bu şefatle layık değilim. Benden sonrasına gidin derdi. Demek ki böyle bir şey olmadı ki Adem Aleyhisselam bunu ne yapmıyor, zikretmiyor. Dördüncü olarak, dört mü beş mü? Dördüncü olarak diyor ki Ustayimın Salih e El Ateyimın Rahimallah. diyor bu kıssa gerçekten sahih bir kıssa olsaydı, doğru bir kıssa kıssa olsaydı, yaşanan bir gerçek bir olay olsaydı. Adem ile Havva bu yaşatmış oldukları, bu yapmış oldukları şirkten ya tövbe ederlerdi ya tövbe etmeden ölürlerdi. İki tane ihtimal var. Pişman olup tövbe edecekler yahut da pişman ol olmayıp o günah üzerine ölecekler. Pişman olup tövbe etme, pişman olmayıp tövbe etmediklerini söylememiz zaten mümkün değil. O şirk üzerine ne yapamazlar? Ölmezler. Tövbe ederler. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ee, yanlış yapan, günah işleyen peygamberlerin hep ne yaptığını söylüyor. Böyle kısalarında hikayelerinde o hatalarından döndüklerini söylüyor. Döndüğünü söylüyor allah Teala. Demek ki bunu söyleyemeyiz. Eğer tövbe ettiyse, böyle bir günah işleyip, işleyip tövbe ettilerse ne olurdu arkadaşlar? Bu bize onların tövbesi ne olurdu? Kur'an-ı Kerim'de bildirilirdi. ya hadiste bize bildirilirdi. Çünkü Adem Aleyhisselam cennette Yasakların ağaca yaklaştığında, ondan yediğinde Ne yapıyor? Rabbinden bazı kelimeler alıyor. فَتَلَقَّ آدَمَا مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ aley. Adem aleyhisselam, Rabbinden bazı kelimeler alıyor. Bazı kelimeler öğreniyor. Allah Teala, bu Adem o kelimeleri söyledikten sonra, Allah Teala o Ademe ne yapıyor? Bu kelimeleri söylediğinden dolayı Tevbe ediyor. Allah bize bunu bildiriyor. Şayet Bu konuda da Adem ve Havva tevbe etmiş olsaydı, Diyor ki Şeyh Sallal Hüseyin'in Rahim'in Allah, Allah bize bunu ne abardı, bildirirdi. Demek ki bu olay ne olmamış? Vuku bulmamış, gerçekleşmemiş. Beşinci olarak az önce söylediğimizi söylüyor. Diyor ki şeytan, hadisin metninde, o zayıf olan hadisin metninde gelip Adem'le hava diyor ki, ''Ben sizi cennetten çıkartan eski dostunuz.'' Diyor hiçbir zaman şeytan bir insana bu şekilde ne yapmaz, yaklaşmaz. Yaklaşsa bile insan bunu ne yapmaz, kabul etmez. Altıncı olarak, yine söylemiştik az önce, diyor ki ben bu çocuğu ne yapacağım? Keçi boynuzu gibi bu çocuğun kafasına boynuzu yapacağım sözü. Yani buna Adem ve Havan'ın inanması ne değil? Mümkün değil çünkü bu rububiyette ve e, rububiyette şirk olur yani. Yedinci olarak, ayetin hemen sonu, allah Teala ayetin hemen sonunu şöyle bitiriyor. Feteala, feteala Allahu amma yüşrikun. Amma yüşrikun. Burada bizim de Arapça okuyan arkadaşlar girerler. Yüşrikun. <gülüyor> <gülüyor> fiili nedir arkadaşlar? Doğru. Fiil mudari şimdiki zamandır. Cem sıygasıdır, çoğun sıygasıdır. allah Teala onların ortak koştuklarından nedir? <gülüyor> Yüksektedir ve münezzehtir. Eğer bu kıstada Adem ve Havva olsaydı ne derdi Allah Teala? Arapça bilen arkadaşlara soruyorum. Fetaal Allahu amma yushrikani derdi. Değil mi? Çünkü o ikisini kastederdi. Ama Allah Teala ne diyor? Fetaal Allahu amma yushrikun. Onların kim onlar Müşrikler. Bakın ayetin başında kastedilen demek ki kim değil? ademle ve Havva değil. İnsanlık türü, insanlığın cinsi. Fetâl Allahu, işte Allah Teala onların Allah Teala'ya çocukları hakkında birçok ortaklar koşmaları hususunda Allah Teala nedir? Teala yüksektedir, yücedir, uzaktır. Demek ki ayette ayette zatında ne var? Bu kısanın batıllığına bir işaret var. Sekizinci olarak hemen ayetin akabinde 191. Ay ayet. Diyor ki Allah Allah. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْءًا وَهُمْ Onlar, yine onlar diyor. Hiçbir şey yaratamayan putları, hiçbir şey yaratmaya gücü yetmeyenleri ve kendileri de bir yaratılmış olmalarına rağmen, yani yaratılmış olmaları ve hiçbir şey yaratmamalarına rağmen allah Teala Teala'ya bunları ne yaparlar? Ortak koşarlar. Arapça bilenler yine arkadaşlar iyi dinlesin ders okuyanlar. E yusrikune ma la diyor. Ma kelimesi Arapçada arkadaşlar ne içindir? Ligayril <gülüyor> akil. Akletmeyen için. Kim bunlar akletmeyenler? Cansız varlıklar. Yani kimler onlar? Mekkeli müşriklerin putları, kabirleri, türbeleri, ağaçlar. Şeytan için kullanılmış olsaydı bu ifade ne olurdu? اَيُشْرِقُونَ <gülüyor> men la يَخْلُقُ Olurdu. Men kelimesi akledenler için kullanılır diyor. Demek ki burada ne yok arkadaşlar? Şeytanla ilgili bir olay bu manada. Direkt bir kıssanın irtibatlandırıldığı bir olay yok. yok. Allah-u Teala diyor ki اَيُشْرِقُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا Yaratılmış olmaları ve hiçbir şey yaratamayan o kimseleri, o putları mı Allah-u Teala'ya ortak koşuyorlar? manası çıkıyor burada. Çünkü buradaki ma kelimesi Arapça'da ma la. Buradaki ma kelimesi li gayril akil. Akledemeyenler için ne yapılır? Kullanılır. Değil mi? En basit konularda biliyorsunuz. Mesela Arapça'da dışarıda bir şey gördün veya elimde bir kalem tuttun. Bu nedir diye ne soruyorsun? ma diyorsun değil mi? Kalem. Çünkü akılsız. Ama yanındakini gösterirken ne diyorsun? Men hala. Akleden için men. Akletmeyen için ma. ayeti kerimede bakın diyor ki ma Mâ kullanıyor. Ma ise şeytan için ne olmaz? Bu manada Olmasın. olmaz. Dokuzuncu olarak ayet-i kerimede iblisin adına bulmuyor. Zikredilmiyor. İblis ya da şeytan kelimesi geçmiyor. Onuncu olarak da onlar kend, allah Allahu Teala'nın kendilerine verdiği çocuk hakkında Allahu Teala birçok ortaklar koştular diyor. Buradaki şayet iblis olsaydı onların koştuğu ortak ne olurdu? Bir tane olurdu. Demek ki ortaklar koştulardan kastedilenler kimler? Putlar. Demek ki arkadaşlar bu on vecih, bu on yönüyle, bu on e, sebeple biz anlıyoruz ki bu kıssa Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam'a isnat edilmeye çalışan bu kıssa nedir arkadaşlar? Batıldır, gerçek değildir. Bu ayetten kastolunan o ikisi değildir. Tabii bunun bizimle alakası olan tevhid kitabıyla alakalı olan bölümü ise allah Teala'nın bazı kimselerin hakkında allah Teala kendilerine çocuk verdikten sonra ya çocuk vermesi için allah Teala'ya o çocuk hakkında ortaklar koşması ve bizim bundan sakınmamız meselesi. Yani ben kendi kulağımla duyduğumu size söyledim sohbetin başında. Yıllarca çocuğu olmamış insanlar şeyhinin vermiş olduğu, tarikat hocasının şeyhinin vermiş olduğu talimatlar üzerine Türkiye'nin falanca şehrine giderek oradaki türbenin etrafında dönüyorlar. Oradaki türbeye kurban kesiyorlar. Oradaki türbede yatandan bize çocuk ver diyorlar. Değil mi? Bugün televizyonlarda da yani ben kendi gözümle müşahede etmedim ama o haberi görmedim. Gören arkadaşlarımız biz anlatmıştı. Diyorlar ki al sana göbek, bir türbeye gidip bir kabire gidip ne diyorlar? Al sana göbek, ver bana bebek. Bu şirk, büyük şirk arkadaşlar bu. Bu büyük şirk. <gülüyor> Duasının orada olacağına kabul olacağını inanıyor. Duasının orada kabul inanıyor. Kabire gidip orada orada bir dakika orada kurban kesiyor. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Bizim bu dersten çıkarmamız gereken dersler. Aynı zamanda küçük şirke de düşmemek lazım. Ola, yani nimetin müsebbibi olan Allah'ın dışında, daha önceki derslerde anlatmıştık bunu. Allah'ın dışında olanlara bu nimeti sebep olarak, onların verdiğini sebep göstermek, sebep olarak inanmak da nedir arkadaşlar? Şiktir. Küçük şiktir. Yani hastane çok güzeldi. Hemşire ve ebeler çok tecrübeliydi. Hamdolsun çoluğumuz, çocuğumuz, bebeğimiz sağlam doğdu. Demek de nedir arkadaşlar bu manada İbn Abbas'tan rivayet var diyor köpek olmasaydı eve hırsız veyautta kaz olmasaydı ördek olmasaydı eve hırsız girecekti sözünde olduğu gibi kişi bunu söylerken kalbinden bunu böyle yani sebep olarak gerçek manada bir sebep olarak görerek söylemesi bu sözün sahibini neye düşürür küçük şirket düşürür o halde arkadaşlar özetle özetlersek bu ayetin Adem Aleyhisselam'la alakalı olmadığını söyledik. Hatta bu ayetin Adem ve Havva Aleyhisselam ile alakalı olduğunu söyleyen ilim ehli bile ilim ehli bile bu konuda Adem Aleyhisselam'ın şirke düştüğünü ne yapmıyorlar? Söylemiyorlar. Diyorlar ki onlar şeytana itaat etmiştir. Bu itaatte şirktir. Küçük şirkttir diyorlar. Ya da masiyettir, günahtır diyorlar. Bunların yani bunların kabul etmek mümkün değil. Saymış olduğumuz 10 nedenden dolayı ee, bu şekilde bu ayetin tefsiri Araf suresinin 190. ayetinin tefsirini ne yapamayız? Tefsir edemeyiz. Yani ayetin siyah ve sibakına baktığınız zaman, bir öncesine ve daha sonrasında döndüğünüz zaman ta olayın tamamen Mekkeli müşriklerle alakalı olduğunda ne yapıyorsunuz zaten? Görüyorsunuz. Ayetin başını 189. ayet okuduk. Şimdi bakın 191. ayet diyor ki Allah-u Teala اَيْشْرِكُونَ مَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَمْ يُخْلَقُونَ hemen akabinde diyor ki vallâ yastatî'ûne nasran ve lâ yastatî'ûne nasran nasran ve lâ nasran nasr <gülüyor> anfusuhum pardon ve lâ yastatî'ûne nasran ve lâ anfusuhum yansurûn onların Allahu Teala ortak koşmuş oldukları şeyler kendi nefislerine ne yapamazlar? Kendilerine yardım edemezler ki başkalarına bile ne yapamazlar yardım edemezler. Kimler bundan şeytandan mı bahsediliyor yoksa burada kutlardan mı bahsediliyor. Sonra diyor ki: "Ve ented'uhum ila'l-huda la yettebi'ukum." Siz onları o müşrikleri yani burada Adem ile Havva'nın kastedilmesi mümkün mü? Siz onları hidayete davet ederseniz, hidayete, doğru yola davet ettiğinizde la yettebi'ukum. Size ne yapmazlar? İttimat etmezler, uymazlar. "Sebaa'un aleykum eda'utumuhum em entum samitun." İster onlara davet edin, ister onları çağırın hak yola. İster çağırmayın, susun, eşittir. Onlar sonuçta ne yapmayacak diyor allah Teala? Kabul etmeyecek. Yani bakın ayetin siyah ve sıbı da baktığınızda ne görüyorsunuz? Müşriklerin, Mekkeli müşriklerin ve onlardan önce gelmiş olan ve kıyamete kadar yaşayacak olan müşriklerden bahsediyor. Onların diyor Allah'a ortak koştukları bugün bile insanların falanca şehre giderek, falanca ülkeye giderek, falanca türbeyi ziyaret edip, bir kere tavaf edip, çocuk vereceğine inandıkları Putlar için bu ayet söylüyoruz, değil mi? Ne diyoruz? La yaslati'u walayaslati'u ona Nasran. Onlar başkasına yardım edemezler. Walah enfusahum yansurun. Bırak başkasını, kendilerine yardım edemezler. Kabire girmiş, öyle değil mi? Kabire girmiş. Ve oralara gidip dua edenlere, dua edenlere dediğin zaman, hidayete çağırdığın zaman galip olan, çoğu genelde Müslümanların hali budur. Ne derler? Şirke düşen insanların hali. La uykum, Size uyumay uyumayız derler. Biz sizin gibi düşünmüyoruz derler. Seva'un aleyhim eda'vutumuhum ev entum samitun. Onları davet etseniz de onları hak yola çağırsanız da sussanız da değişen bir şey olmaz. Onlar dalaletlerinde, sapıklıklarında kalmaya devam edecekler. Demek ki ayetin siyak bakına baktığımızda da ne görüyoruz? Meselenin Adem ve Havva Aleyhisselam aleyhisselamla alakalı olmadığını görüyoruz. Ki bu görüşün Seleften yine e, Hasan-ül Basri'den rivayet olunduğunu söylemiştik. İbnül Kayyim'in bu görüşte de ettiğini. Ondan sonra i̇bn Hazm'ın İbnül Arabi dedik. Hayırın arkadaşlar İbnül Arabi ile i̇bn Arabi bunu söylüyorum. Çünkü bazıları diyebilir ki ya hoca da i̇bn Arabi'den nakil mi yapıyor? Hayır. O vahdeti vücutcu olan Firavun'u Müslüman gören hatta Firavun'un imanının Musa'nın imanından daha üstün olduğunu söyleyen i̇bn Arabi ile i̇bn Arabi nedir arkadaşlar? Ayrı kimselerdir. Birisi Ehli Sünnet alimlerinden bir kimsedir. Birisi ise Vahdet-i Vücut çırıtkanlığı yapmış, daveti yapmış kimselerden bir kimsedir. Yine bu muasır alimlerden İmam El-Şankiyati rahimahullah. Ondan sonra El-Sa'di rahimahullah. i̇bn e, salih Salih-el-Useymin rahimahullah. Bunlar da bu görüşü yapmışlar? Savunmuşlar. Hak olan, doğru olan görüş de budur. Bununla yetiniyoruz arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrardan yeni katılan arkadaşlar da var. Duymayanlara da bir daha tekrarlayalım. Cumartesi günü yine internette bu odadan ve yeni yerimizde Fındıkzade'deki dernek binamızda e, Şeyh Ebu Salah e, Muhammed Hişam tahiri e, hocamız gelecek. Onunla bir haftalık programımız olacak. Dersler, sohbetler hem dernek binamızda olacak hem de internet üzerinden yayınlanacak. Cumartesi günü de onun dersiyle ne yapacağız? Programımıza başlamız, başlamış olacağız. Pazar günü sabah namazından sonra bir ders olacak. Ondan sonra pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri yine yatsı namazından sonra saat 8.30 gibi dersler aynı saatinde ve aynı yerde Devam edecek. Şimdiden kendinizi hazırlayın. Programınızı ona göre ayarlayın. Okunul, okutulacak olan konuları yine tekrarlayalım. Neydi? Şeyh Sa'di'nin Abdurrahman Es-Sa'di'nin fıkıh kitabı, Menheccü Saliki'nin Taharet ve Namaz. tahara ve Salah mapları okunacak. Ve aralarda da akideyle alakalı e, temel kaidelerin zikredileceği muhadaralar, e, konferanslar düzenlenecek. Hepinizi davet ediyoruz bekliyoruz hem derneğimizin açılışına 26 Şubat'ta hem de seminer gününe hepinizi davet ediyoruz. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü la ilaha illa